A'chid amad hanbi va'den kimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi alemin, sallallahu te'ale ala seyyidina ve mevlana muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Imam Gazali Hazretlerinin Kavadül Akait isimli itikat kitabı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mana aleminde bu esere çok değer verdiği ...diğer bütün ulemanın itikad hususunda yazdığı eserler kendisine arz edildiğinde... ...tabii isimleri zikretmiştim, hepsini kabul ettiği... ...Şia'dan birinin halekaya yaklaşmak istediğinde onun onu reddettiği, onun kitabına hiç bakmadığı, onu halekaya da sokmadığı... Fakat İmam-ı Gazali Hazretleri'nin e, bu Kavaedül Akraed isimli eseri e, kendisine arz edildiği vakitte çok memnun olduğu, sürur izhar ettiği ve tebessüm buyurduğu, böylece de bu esere çok değer vermiş olduğu e, olduğunu belirttiği e, güvenilir ulema tarafından nakledilmiştir. İmam Zebidi, İmam Murtaza Azzebidi de bunu e, إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ isimli İmam-ı Hazretleri'nin en meşhur eserinin şerhini zikrediyor. Bu hususta size geniş malumat vermiş idim. Yani ne okuyorsunuz, nereden okuyorsunuz, niye okuyorsunuz diye soranlara konuşuyorum. Onun için biz bu derse başlamış idik. Birkaç ders yapabildik. Ondan sonra Mevlid-i Şerif girdi. Mevlid-i Şerif'ten beri de farklı konularda sohbetler oldu. İşte bazı, bazı da güne gündeme göre oluyor ama, 13'ün için biz e, dernekte yaptığımız sohbeti salıya aldık ki, e, onda rahat konuşuyoruz, gündeme e, dair konuşuyoruz. Bazı konular, su sualler oluyor, cevaplar veriyoruz. Bazı mevzular çıkıyor, onlar hususunda e, bizi dinleyenleri aydınlatıyoruz. Onun için uzun sürüyor.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 Ona göre başladık. Allah Teala devam şebat versin de fazlü keremiyle bu kavadi'ül akaid isimli kıymetli kitabın hitamına erdirme bize nasip etsin. Ondan sonra e, inşallah yani Ömer Nesefi Hazretleri'nin Maturidi eee imamlarından Ömer Nesefi Hazret'in itikad kitabından da e, maddeler okuruz inşallah. O da çok önemlidir. Sonra kelide Tahaviye var. İmam Tehavi ki, en eski dönem artık, İmam-ı en yakın dönem, onun bir çok muhteber bütün, artık en ummadığın adamların bile kabul ettiği bir itikattır, ittifaklıdır yani. E, tabii yanlış anlamalardan dolayı bazıları işi kendilerine çeviriyorlar ama o da her sünnetin metinlerindendir.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 Genel insanları hiçbir şey için yaratmadım. Bana işçi lazım değildi. Benim çoluk çocuğum yok ki bakma adam arayayım. E, muhtaç değilim ki ekmeğe biçmeye işçi arayayım. Mevla buyurur ben böleceğim. Benim insanların, cinlere hacetim yok idi. E niye yarattım bizi? Sorarsanız size bildiriyorum. Bu bunu bilmeden boşuna yaşamış olursunuz ancak kullar bana ibadet etsinler için. İbadet ne de demek? Kulluk. E kulluk kul köle kulun kölen olayım. Hani Türkçede kullanıyoruz. E kulluk neyle olur? Bilmekle olur. Şimdi ibadet ediyoruz. Namaz, abdest, oruç bütün bunlar kime yapıyorsun bunu? Allah'a yapıyorum. Allah kim? Celle Celalü. Birisi gökte arar, birisi yerde arar. Birisi sağda arar, birisi solda arar. Haşa vekelle. Mekandan münezzeh olan. E adam tanımıyor ki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 cübbelamca.tv'ye atılıyor i̇şte, Facebook'tan, YouTube'dan her türlü bir şekilde ulaşılıyor bu son hangi perşembe ise sıralı bu dersleri takip edelim Rabbimizi tanımaya niyet edelim şimdi bu mübarek Cuma gecesinde oturduk konuşacağız işte çok uzun bir şey yapmıyorum ben Bios 45te bir saate kadar yapıyorum bu, bu dersleri ama bizden saadetli ve bahtiyar insan olabilir mi?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 Bunlar da Ehl-i Sünnet İtikadı'nın metinlerinde geçiyor. İşte İsa Aleyhisselam'ın ineceğidir, Hz. Metin'in çıkacağıdır, halifelik konusudur, imamet bahsidir. E bu, bunlar da Ehl-i Sünnet İtikadı'nın metinlerinde var. Ömer Nesafi Akâidimizde var. E fakat, e, bu Kamaedül Akâid kitabı, sırf allah Teala'dan bahsediyor desek yeri var yani. Nasıl Kulüvallâhâd Sûresi? En üstün sure oldu. Neden? Çünkü ihlas şerif. İhlas oldu. Neden ihlas oldu, sordu. Ali Efendi, babamız.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 Özellikle madem ki bu İmam Gazali'nin eseri Kavadi'l ait bu itikadi kelami konuların içerisinde sadece Allah Teala'nın zatı ve sıfatları ve fiilleri hakkında eee hususi olmuştur. Bu da ilmi kelam kitaplarının içerisinde en mümtaz yere sahiptir. Onun için konumuz Allah Teala'nın zatı ve sıfatlarıysa ve isimleri ise ve fiilleri ise Allah Teala ne kadar büyükse, isimleri ne kadar yüceyse, sıfatları ne kadar mukaddesse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 Hadis-i burada hamd ederken bütün hamdler Allah-u Teala'ya mahsustur dedi. Ondan sonra allah Teala sıfatlarını saydı. Yani işte, o Allah'a hamd ederim. Öyle Allah ki Celle Celaluhu. İşte faaldir, işte dilediğini yapandır, işte uludur, kavidir, işte saydı, saydı, saydı. 2-3 ders o konuları yaptık. E son sıfatlar yani kaldığımız, hamd ettiği Allah'ımızın sıfatlarında El-Mu'arri fiyyav fi zâti, bunu da okumuştum da, son kısmında kalmıştım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 Zatı hakkında onlara tanıtım yaptı. Ne diye? Şimdi buradan başla, başladık yani. Enne vahidün vahittir, birdir. Şimdi la şerikele hiçbir ortağı yoktur. Şimdi la şerikele hiçbir ortağı yoktur cümleyi Zikirlerde de biliyorsunuz. Kelime-i Tevhid'in uzununda la ilaha illallah vehtehu la şerikelehu lehu'l-mülkü lehu'l-hamdü ve'u alâ küscen kadir bunun daha da tabi aralarında uzunları var yuhiyy ve yu var ve hayyullâ mitlisi var bi edil hayr var yani faziletler çok ama uzun tevhidde la şerike leh geçer hepsinde bu var ne demek hiçbir ortağı yok işte o vahidun birdir'i izah için gelmiştir ortağı yok birdir ne demek ortağı yok şimdi bu ne demek bunu da açacağız Allah-u Teala ve tekaddes hazretleri e, mutlak manada birdir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 O sıfat ondan gelmemiş. Yine allah Teala var etmiş, yaratmış. Kuvveti o vermiş, zekayı o vermiş, abzayı o vermiş, malzemeyi o vermiş. Sebepleri o yaratmış da o da bir noktada ilerlemiş. O da bir noktada. Allah-u Teala mutlak manada. Her hususta tek. Bütün güzelliklerde tek. Öbür taraftan adamın bir noktada efendim, bunun eşi benzeri yok dediğin adam zayıflıkta, acizlikte, Yemeğe ihtiyacı var, büyük abdese ihtiyaç var, küçük abdese dolu mu taşlıkları? Allah-u Teala'da ihtiyaç söz konusu mu? E nasıl o zaman Allah gibi celleceleri daha bir olan var mı? Onun için e, birliği böyle anlayalım. E, Alel itlak, kayıtsız şartsız, teknik ancak Allah-u Teala'ya mahsustur. Birlik ancak allah mahsustur. Ondan sonra, efendim, bu birliğin... E,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 İhlas'ta ehad ismi-i şerif'i geçiyor. Efendim, Rahad suresi'nin o ayeti olacak. Onda, وَالْوَاحِدُ الْقَحْحَارِ el geçiyor. El-Vahid ismi geçiyor. Mesela El-Vahid isminin geçtiği ayette ne buyur? اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءً خَلَقُوا كَخَلْقٍ فَتَّشَابَ الْخَلْقُ عَلَيْنِ Bu, Allah'a ortak koşanlar, ortak koştuklarını da ne görmüşlerdi Allah'a ortak etmişler?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 Şimdi vahdaniyet teklik. Zaten Allah Teala'nın sıfatlarını sibyanlara bile çocuklara bile eee saydırırken ilk e, öğretilecek şeyler de Allah'ın zati sıfatları, sübuti sıfatları e, maalesef şimdi belki daha hasta profesör olmuş sübuti sıfat sayamaz yani. Öyle bir cahillik var. Din dindekileri konuşuyorum yani. Felsefe profesörlerine konuşuyorum. Din din profesörü olmuşlar, sübuti sıfatlarını sayamaz yani öyle cehalet var. Şimdi vücut kıdem, beka, vahtaniyet diye saydığımız sıfatlarda. Vücut varlık, beka son olmamak, kıdem evveli olmamak, beka son olmamak, vahtaniyet tek olmak. Şimdi burada Mevla bize kendini nasıl tanıttı? Ben birim diye tanıttı. Fakat burada vahtaniyet vecileri çoktur. Şimdi bir defa zatında birdir. Zatı birdir, tektir, işte zatı gibi zat yoktur. Tamam. Ama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 Efendim, ağacı el alsan Yani Allah'tan gayrı hangi mahluk Hepsi mahluk Allah'tan gayrı Hepsi mahluk e Mahlukattan hangisini el alsan, alsan Parçalanmayı kabul eder mi Bölünmeyi kabul eder Yani bölersen bölünür Allah Teala'nın zatında bir bölünme haşa, Bir cüzlenme Bir teczi bir parçalanma ha. i̇şte birdir Ne demek bir şimdi Ben birim diyorsun ama Adamı 80 parçaya bölerler yani <gülüyor> Parçalamıyorlar mı insanları E o zaman neye göre birsin? Allah Teala'nın seni bir bütün olarak tutmasıyla birsin. Parçalamadı. Tığı zaman parçalanır e Mevla'da haşa cüz olur mu parça olup? İşte inkıza mı kabul kabul değil. Ama Allah'tan gayrı her şeyde bölünme tasavvur edilebilir. Muhal değil yani, mümkün. Ondan sonra yine zatı zatında bir olması hiç bölünmeye müsaade değil. Hiç, onun hakkında Bir cüz ve parça ve bölünme düşünülemez. Birlik o manada var. Zatında birliğin ikinci manası tehayyüz. Kabul etmiyor. Tehayyüz ne demek? Mekan. İşte 13 için yine nokta nereye geliyor? Arşın üzerine oturdu diyen selefiler sapıktır. Ehl-i sünnetten çıkmıştır yani. Veyahut Allah köktedir diyenler ehl-i sünnet itikadından inhiraf etmiş, ayrılmıştır. Çünkü Allah-u Teala'nın zatında birliğinin ilk manası o e, parçalanmaması ikinci manasında mekan mekana ihtiyaç duymaması ve mekandan münezzeh olması. Çünkü ben bir mekansız bir düşünülebilir miyim? İlla bir yerdeyim yani. Tezengi şeyde oturmuyorum, koltukta oturmuyorum, sandalye oturmuyorum, bir yerde oturuyorum ve neredeyim? Havada uçuyorum. Uçuyorsam da yine bir yerdeyim. O havada mekan. Havada mekan. Başı var, sonu var, üstü var, altı var. Durduğum yer.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 İşte bu manaları insan ortağı yok derken insan biraz düşünmesi lazım. Ben Allah'ımızı zikrediyorum ama Allah'ımın hangi sıfatından bahsediyorum yani? Yoksa ağzından çıkıyor, otomata bağlamışsın. 10 kere okuyorsun, bir kere ortağı yok de ne demek istiyor? düşünmüyorsun. E bu da ne olur? Yani belki vaat edilen cevaplar lafızlara bağlıdır. işte okuduğun kelimelere, harflere bağlıdır. Allah cevaptan marûm etmez diyelim ama huzursuz olan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 Ve bütün ulema bu tariften dolayı metü etmiştir kendisi hakkında. Ne buyuruyor? Le ke misli şey. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'deki en açık delil hani Allah'ın mekandan münezzehliği efendim benzerden eşten falan falan en açık ayet budur. Le ise olmadı. Kemisliği Allah'ın benzeri şey ön. Hiçbir şey Allah'ın misli mesili eşi benzeri değildir diyor. Buat-ı Kerime'nin tefsirinde Bu zat buyurmuş ki iman vasıtı evliyallahu ve ulemanı ve el-i sünnetin reislerinden yani İmam mahturidi dönemi ne buyurmuş bakın şimdi işte tasavvuf sünni tasavvuf, sahih tasavvuf, ehl-i sünnetin e, bünyesinde olan tasavvuf işte budur. Mesela allah Teala bana içime girdi hulül etti ben Allah-u Teala'yı e, görüyorum konuşuyorum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 Geri kalanlar bu millet biraz şey ettiler yani Kadir, Kadir, Aziz, Gafur, Mafur bir şeyler ettiler. Halbuki öyle olmaz. Yani Abdülgafur, Abdülaziz, Abdülkadir olacak idi. Bu abdleri kısaltıyorlar. Şimdi de baştan da koymamaya başladılar. Eskiden koyardılar, abdik kısaltırdılar. E şimdi yepten koymamaya başladılar. hepten adamın adına efendim, aziz dediler, şükür dediler. O da olmaz. Ha tamam Allah'ın ismi El Aziz'dir el-azizdir, el-iflamlam. Fakat yine de ben eserlerde gördüm bunlardan ihtiraz etmek lazımdır. Ya Abd ile koyacaksın? Tamam mı? Abdül-Gafur, Abdül-Kahar, Abdül-Cebbar, Abdül-Razzak, abdül Abdül-Alim, abdül abdül abdül abdül Abdül-Kabiz, Abdül-Basit. Buna tamamız. 99 ismini hangisine, 1001 ismi bulsan hangisine Abd'e eklersen onun kulu olursun. Bu yakışır. Ama e, tabi ki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 Bazen diyor isim kelime şeyinde geçebilir. E zaten Allah Teala'nın tehalluk bi ahlaqillah onun ahlakıyla ahlaklanın. Yani Allah Teala'nın sıfatlarından sizde bulundurun diyor hadis-i şerif. Ne demek acıyıcıysa siz de acıyıcı olun. Affediciyse siz de affedici olun. Özrü mazereti kabul ediyorsa siz de size özür dilenince kabul edin. Bunlar tamam. Allah'ımızın sıfatlarını ama sen nerede sende o sıfat?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 Sonradan yaratıldığımız için sıfatlarımız da sonradan sonradan geliyor. Ama Allah-u Teala bunda bir nezze. Sonradan olmuş bir, yaratılmış bir mahlukun ezeli bir sıfatı olabilir mi? Şimdi ben sonradan yaratılmış mı? 54 sene evvel, Hicriye göre konuşalım. 54-54,5 sene evvel esamem yoktu. Esa, ismim yoktu, esamem yoktu. Anam babam bilmiyordu ki böyle bir şey olacak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 senada bulunuyor. Evet. Allahu Teala ferttir, tektir efendim. Ee, ne buyurur? Memin kulli şeyin halak nazefceni. Biz her şeyi çift yarattık. Mevla buyurun. Niye çift yarattık? Hayvanlar çift, insan çift. Efendim hayvanların türleri çift, insanların türleri çift. Efendim gökler karşılarında çifti yerler var.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 Her şeyde ihtiyaç vardır, muhtaçlık vardır. Allah-u Teala'da muhtaçlık yok. Efendim, bir insan işte yok evlenmediğim çoluğum yok çocuğum yok, şuyum yok. İlla yine bir şey birine muhtaçtır. Birinden yardım alacak. Bir işi düşecek yani birine. Teknik Allah'a mahsul. İnne Allah'a anil alemin. Şüphesiz allah Teala, alemler yani yaratılmış ne kadar varsa hiçbirine ihtiyacı yoktur.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 Kelimeye bak. Ferdün, tektir. La misle, la misle yoktur. Ama bak konuşup duruyoruz. Anlatmak için. Daha da ne kadar anlatılacak şey vardır mutlaka. Şehlerde, şeylerde e, Vaktimiz yoktur. İlmimiz de yoktur diyelim yani. İlmimiz de yoktur. Ne yapacağız Mevla? Samedün, la vıdde le. Samettir, zıttı yoktur. İşte bunların hepsi vahittir, şeriki yoktur. o Anlattım baştan beri. Ferttir, tektir Misli yoktur Samettir Zıttı yoktur Şimdi samettir ne demek? Allah'u samet Bütün ihlas-ı de Herkesin bütün namazları ihlasla Ama samedi bilmek lazım Samettir Samedin birkaç tane manası var Ben size birkaç tane Üç tane kavil söyleyeceğim samette Üçü de ya o ya o değil Bak şimdi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 vela yut'imu herkezi o yediriyor vela yut'amu o yedirilmiyor yani yemeye muhtaç değil. E böyle Allah bırakacağım da kimiden, kimi dost edeceğim de ona itimat edeceğim ona tevekkül edeceğim. Yandı o zaman. <gülüyor> Bitti işim benim. Çünkü benim gibi faniye kendimden aciz mahlûka e, dayanırsam duvara dayanmaktan beter olurum. Yani hiç olmazsa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 Sahip, sahip de arkadaş, efendim, malik. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar lukat manasına. Dedik ya ismin isme muvaffakati bakımından olur. isim isme benzeyebilir. Adam e, bu evin maliki, bu maliki kim desen, adam, adam da dese ki maliki efendim e, felan adam dese. Bu adam dinden çıkmaz ki. Her şeyin maliki Allah'tır sen bu evin maliki nasıl? Yahu kardeşim ne diyor el-i sünnet? İlla min haysu muvaffakati ismi lisme.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 üç ilahdan biri diyorlar. İsa selam adı üç ilah tamam diyor. Allah'la beraber celalü yapmışlar onu üç ilah. E şimdi nasıl üç ilah olacak? Allah Teala yemekten içmekten men edeceğiz. İsa selam yiyordu. Içiyordu. Az yiyordu, çok az yiyordu ama yiyordu. Yemeden yaşayamaz. Ama Allah Teala yaşattısa yaşar. Şimdi ikinci kat semada daha ölmedi. E şimdi meleklerin hükmüne girdi. Şimdi yemiyor. Ama dünyadaki bünyesi dünyadayken, dünyada herkes yemeğe muhtaç etmiş Mevla. Peygamberler dahil. Ama 10 günde bir yer, 40 günde bir yer ayrı değil ama herkesin gücü, peygamberler kadar kimsenin gücü yok. Musa Siyem 40 gün oruç tuttu hiç iftarsızsa olursa Onu demiyoruz ama yine illa yiyecek. Onun için zaten İsa ve Meryem validemizin ilah olmadığını ispatsa dediğinde ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Kâne külâni t-tahâm. Meryem de İsa da yemek yiyorlardı. Onlar nereden benim ortağım olacaklar Ne demek yemek yiyorlardı? Yemek yiyen muhtaçtır. Ben muhtaç değilim. Peki yemek yedikten sonra ne lazım gelir? Büyük abdest, küçük abdest lazım. gelir e Büyük abdest, küçük abdest yapan nedir? Muhtaçtır. Noksanlık sıfatı var. Noksanlık sıfatı var. E o zaman Allah-u Teala biliyor. Ben noksanlıklardan münezzeyim. Ne yerim, ne içerim. Ne de hiçbir şeye ihtiyaç hissetirim. Değil mi? İhtiyaç. Yedim, yemek içmek ihtiyaç. Ya bu sefer ne oldu sen? Otobüsü durduruyorsun hacet molası. Herkes tuvalete Otobüs durup durmaz herkes tuvalette. E neden? E kaç saattir otobüs durmadı sıkıştı var. Hacet ihtiyaç. Yiyen içen buna muhtaçtır. Mevla muhtaç değildir. Samet. E sametin birinci manası budur. Onun için e, Allah-u Teala'dan gayrı samet yok. Yemekten içmekten münezzeh olan yok. Bu itibarla da e, Hristiyanlar Zalimdirler Ve müşriktirler Ve Allahu Teâlâ'ya müfteridirler. İftira ediyorlar. Ahmet İbn Hanbel Hazretleri Mübarek zat e, Bir Hristiyan gördüğü zaman Bağdat'ta tabi Hristiyanlar da var o zaman Hemen gözlerini kapatırmış bakmazmış yüzüne Derlermiş değil, kadın değil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 Kırzmız'ını kutlu olsun. Bir de gavurca bir şey de unuttum yani. Diyorlar da aklımda kalmıyor bu gavurcalar. Yahu siz ne işsiniz ya? Ne yapmak istiyorsunuz ya? Sen e, kafirlerin Noel'i bu İsa selamın doğumunu kutlamak değildir. Bu İsa selamı Allah'a ortak etme merasimidir. Çünkü Hristiyanlar mevlit kutlamıyorlar. İsa selam doğdu diye Allah'ın bir peygamberi de oldu. Meryem e, validemiz bir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 Fyra' da niye evvel kavl-i sânîs'e geçeceksin? Ikinci manası Mutlak manada Herkes onu kasteder Yani Herkesin işi ona düşer Onun işi kimseye düşmez Kitap oradan versene Bu sânîs'e almam... Kavl-i sânî'i almamışım Kavl-i sânî'i bulalım Samed-ün lâzıddel'e Kavl-i sânî'i demedi Efendim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 Bu dersin atomdur. Atomu da parçaladılar. parça En son parçaya inersin. Tek parça dersin. Cekbar'ı cüzdür. Ama bu cüz birleşime müsaittir. Bir cüz daha eklerstır. allah Teala cüzlükten de münezze Terkipten de münezze ettir. Onun için Allah-u Teala sureti yoktur. Samettir demek. ikinci manaya göre sureti yok. Şekli yok. Nesi yok efendim. Mesafesi yok. Sınırı yok. Boyu yok. Eni yok. Boyutu yok.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 Ne demek? Herkesin işi ona düşmez. Bazılarında işi başkasına düşer. Ama böyle bir şey var mı? E şimdi Efendim hep öyle derdi. Yani Allah-u Teala'nın ortağını mı buldunuz da o size işkiyi helal etti, o size zinayı serbest etti, o o size yalanı serbest etti, namazsızlığı serbest etti, gavurlara benzemeyi serbest etti. Siz allah Teala'nın ortağını mı buldunuz da ona gittiniz de Allah'ın azabından kurtulduğunu zannediyorsunuz? E sen, samettir, zıttı yoktur. E zıttı o, olmadığına göre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 Çünkü tektir, ortağı yoktur. O halde herkes de mecburdur. Dünyada da, ahirette de onun kapısını çalacaktır. Ateist, ateist, bilmem ne ist, deist, meist. Uçakta sallanmaya başladı bu. Allah Allah demeye başladı. Ateistim diyor ki de bir bismillah diyor. Bu bakıyorum ateistim diyenlerin çoğundan inşallah diyor. Maşallah diyor. Nasıl ateistikleri? Ataistlikten de haberleri yoktu Cahillik öyle bir rezilliktir ki. Cahilden gavur bile olamaz. E çünkü yavur olmanın da bir standartı vardır yani. E şimdi sen inşallah deyip de diyorsun? Adamın biri bana demesi ki inşallah Allah vardır dedi. Yani böyle çatlaklara da çatıyorum arasına. Ya inşallah dedi mi Allah vardır diyor. Ha ve kella bir de inşallah.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 Bütün hazineler ona aittir. Gayri mütenai, namütenai hazineleri vardır. Yükseklerde, alçaklarda, görünen, görünmeyen, kayıpta, şehadette. Efendim, bütün hazinelerin anahtarı sadece kendinin tasarrufundadır. Dilediği kapıyı, dilediğini açar. Dilediğinden, dilediğini kapar. Efendim, La nittele, nitti yok, misli yok. E, misli yok demek, yani hiçbir bakımdan Misli yok. Çünkü misli yok dediğim zaman bir noktada benzeri yok başka noktadan benzeri çıkarma acaba. Ama nit kelimesi öyle bir şey ki genel mana hiçbir yönden en ufak bir mumaselet zerre kadar bir benzeyiş noktası bile kimse de yoktur. En ufak bir noktada zerre kadar benzeri, benzeri olmamasında nit kelimesi kullanılıyor. Misil genel manada benzeri yok. Nit la nit dele. yok. Ne demek nit yok? hiçbir konuda zerre kadar benzemen veci bile yok. Kurban olduğum. Rabbimiz tebârake ve teâl. İşte biz o Allah'ın kuluyuz. Celle o Allah'a ibadet ediyoruz. O Allah'a namaz kılıyoruz. O Allah'a yalvarıyoruz. Ona dua ediyoruz. Evet. Ondan istiyoruz. Evet. Şimdi nitti yoktur. Nitti yoksa bir olsa, misli olsa karşısına çıkar. Mukabele eder. Alemde var mı böyle bir karşısına çıkan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 çaldıracağım. O dergi yağmur yağdıracağım. O dergi ben, ben şöyle istiyorum şurayı mamur edeceğim. O der ben orayı harap edeceğim. Hiç böyle bir şey Allah-u Teala'nın dışında irade sarf eden duydunuz mu? İstediğini yapıyor. Kim için çıkarabiliyor? He, kurban oldum. Tebâreke ve Teala. İşte böylece Rab-u Teala bütün bunlardan münezzehtir. Çünkü ilahlıkta münferittir ve tektir. Kemal sıfatlarda Efendi vahittir. Eşsiz ve benzersizdir. Ehaddir.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 Kelam diyelim, kelime demeyelim. Dört kelam okuduk. Yani dört kelam, bir satır okuduk. Bütün bu dersimiz, ama arada ara çok ayet okuduk, hadis okuduk. bayağı bir şerh ve izah, e, yani ulemanın nakillerini bense beyan ettim. Ve lakin okuduğumuz bir satır dar. Tamam mı? Vahidün la şerikele. Tamam mı? Ferdün, la mislele, samedün, la zuttele, münferidün, Bunların hepsini topladığın zaman bir satır eder. Kulullah et kadardır. Kulullah et kadardır. Ama Mevla'dan ne kadar bahsettik değil mi? yüce Rabbimiz'e ne kadar met ettik haşa? Bizim metimize muhtaçım biz. Biz met ettiğimiz rezillik bizimki ya abi. kurban olduğum sen kendini met ettiğin gibi için buyuruyor. En teke mâsne teala nefsin biz seni öveceğiz. Övgüyü sayıp bitiremeyiz. Ya Rabbi sen kendini nasıl övüyorsan sen kendini övdüğün gibisin. Seni sen bilirsin. Sen tanırsın. Biz ne tanırız?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 Yuhşaru ya vel kıyamet nasu min ümmetim min kuburi ila Allah Teala ala suretil maymun domuz suretinde mahşerde Allah'ın huzuruna çıkarılacak benim ümmetimden insanlar olacak buyuruyor. Maymun domuz ne demek ya? Dediler ya Resulallah bunlar senin ümmetinden niye böyle olmuşlar? Bi madde enu hel e günah diyenlere bana ne demişler? Nemelazımcılık etmişler, yağcılık etmişler. Ve kefu anneyi müste'tirun güçleri yeterken 12 bin alimin olduğu bir şehir batırıldı. Melekler şaşırdık mı denettiler ya. Mevla bunu batırın. E falan alim var sabah da ibadet yapıyor. Ondan başlayın buyurun. Ondan başlayın batırmağı buyurun. Ya Rabbi hikmetinden sual olma. Lem vel innehu lemete Bu kadar bana isyan edilir. Şirk koşulur, iftira edilir. Resulullah ilah ettikaz edilir. Tabi Müslümanlar bunu yapmıyor şimdi ama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 sabahkada namaz kılsa da ben kabul etmem Mevla bu batırmağından başlayın. Onun için lütfen bakın Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle çevrilmiştir. Kafirlerin bütün namluları bize doğru çevrilmiştir. Yunanistan orada adalarımızı işgal etmiş, bütün silah getirmiş, orada bize doğru çevirmiştir. Efendim Avrupa Birliği NATO'nun 15 Temmuz'da yaptığı olaylar ortadadır. Avrupa'nın, Amerika'nın ve İncirlik Üssü'nün ve hareketliliği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 E tabii ki biraz içeri girmekte e, kapıda bazı tedbirler oluyor, şeyler oluyor biliyorsunuz dernekte. O bakımdan 9 diyelim. E, efendim e, ondan evvel bazı şeyler belki aşır okunur, bir şeyler okunur falan. Benim sohbete başlamam onu bulur. İnşallah. Niçin onu bulur? Çünkü 12'yi devireceğiz ya. 12'de de zikirler yapacağız, tekbirler getireceğiz, Tesbihler edeceğiz. E bir de biz bunu eee ekümenik projesinin olduğu bölgede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 Ben diyorum ki zaman olarak da o saatte okumanın, mekan olarak da o mekanda okumanın farkı vardır diyorum. Ecdadımızın ruhunu şad edeceğiz. Tamam mı? Vatan hainlerinin de efendim e, morallerini bozacağız. Ekümenik projesine heveslenenleri kursağında bırakacağız. İnşallah biz tevhid ehli olarak kalacağız. Çoluk çocuğumuzu da böyle yetiştireceğiz ve bu uğurla insanlara, kafirlere benzememeleri için uyarıda bulunacağız. Vazifemiz uyarıda bulunmaktır.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 Celle Şahin Celle, cümlemize idâetler halk eylesin. Amin. Bu i'intibarla efendim sizlere e, bu dersi bitiriyoruz. Birkaç, bir hususu ilan edeceğim sadece. E, Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri Allah selamet versin, başımızdan eksik etmesin, bereketlerine nail eylesin. Mübarek zat geldi, yeniden işte birkaç aylardır çok kaldı memleketinde Ahsada.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 Paz, e, ders günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe efendim ders günleri vardır. E, bu telefonda irtibat için verilmiş. 0538 506 12 10. Adres bakımından irtibat telefonu da 0538 506 12 10 demişler. Size ben yani hayra delalet etmek, derse delalet etmek. Bir insan bir hadis dinler, bir ilim meclisinde bulunur. Seyyid İbrahim Ahsiz Hazretleri efendim sallallahu aleyhi ve sellem, torunu E, kıymetli bir alim, allame, büyük veli olması hasebiyle Bereketlenmekte fayda vardır Allah Teala bu zatların bereketlerinden cümlemizi müstefil eylesin Amin Salewa şerifemizi okuyalım Allahümme salli ve sellim ve barik Alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiy El habibil al alil kadri El azimil cahi Ve alâ alihi ve sahbih Subhane rabbike rabbil izzeti amma asufune ve selamun alel mursaleen. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ilha <gülüyor> şerefin nebi sallallahu الله. ve asham me şâkhina kâfâh ve r-ra'f'a'n bâmus khâhâsâhâ. Amvatna amvatissamu'inel